açık kate Merhaba kâinat, bugün 20, 29 Temmuz Perşembe, yıl 2010, ay 7, gün 210, hızır 85. 1431, Hicri Şaban 17, 1426, Rumi Temmuz 16. Yaprak aşısı sonu. Günün tarihi. 96 yıl önce bugün, 29 Temmuz 1914'te, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk ateşi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun nehir filosunun Belgrad'ı bombardıman etmesiyle başlamıştır. Günün malumatı. İlk harita. İlk haritanın ilk haritanın tarihi milattan önce 2500 yılına uzanmaktadır. Bu harita fırınlanmış ya da güneşte pişirilmiş toprak yani çamur kalıplar üzerine yapılmıştı. Söz konusu ilk haritanın kaynağı Eski Mısır'dı. Toprak sahiplerinin kendilerine ait arazinin sınırlarını belirlemek için hazırladıkları bu ilk haritalar özellikle vergi toplayıcılarının büyük işine yaramaktaydı. Gene eski Mısır'a ait olan ve papirüs üzerine yapılmış ilk harita M.Ö. 1320 tarihini taşımaktadır. Bu harita bir Mısır altın madeninin yerini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Yemek listesi gün 210. Etli makarna, imam bayıldı, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. you want to dance under the moonlight? Squeeze me all through the night. Oh baby, do you want to dance? Do you want to dance and hold Merhaba Kainat, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Bugün günlerden Perşembe. Ben Avi Haligua, karşımda masada da Volkan Artunç var. Herkese günaydın. Ömer Madra bugünden itibaren bir süre aramızda olmayacak. Kendisi yıllık izini kullanıyor ve yazın aslında iyi sıcaklarından kaçtığını söylemek de mümkün. Mamaz ve Papaz'dan dinledik ve duyvana Dance' idi, çalan parça. Öncelikle bugün neler öne çıkıyor onlara bakalım ve ardından da haberlerin daha ayrıntılarına doğru girmeye çalışalım. Ee, Hatay'da dört yolda olan olaylarla ilgili aslında gerginlik devam ediyor. Hatay'da dört yolda hemen hemen her sokakta askerlerin, komandoların beklemeye başladığı ve e, hala da bir gerginliğin olduğu söyleniyor. Şimdi ise e, Türkiye'deki pek çok gazetede bu işin nasıl olduğu, neden olduğu, İnegöl'le bağlantısı, işte dış güçleri, iç güçleri falan filan... Herkes Meşreb'ine göre çeşitli röportajlar ve haberler yayınlıyor. Bunların ayrıntılarına bakacağız. E, bu arada da Diyarbakır'da Hatay ve İnegöl'deki olayları protesto için bir grup e, yürüyüş yapmak istedi. Polis müdahale etti, çatışmalar çıktı. E, bu arada da AKP'nin Bağlar İlçe başkanlığına Molotov Kokteyli atıldı ki bu da e, BDP'nin yakılması kadar tehlikeli diyebileceğimiz bir şey. Evet. Bursa'da da, İnegöl'de de olaylarla ilgili açıklamalar üst üste geliyor. Bu açıklamaların ayrıntılarına bakacağız. Ama İçişleri Bakanı Beşir Atalay e, bayağı mevzuyu taca attı. Demek mümkün herhalde. İnegöl spor amigolarını e, bağladığı işi ayrıntılarına bunun da bakarız. E, Balyoz darbe planıyla ilgili 102 sanın hiçbirisi hala tutuklanmış değil, adliye teslim olan yok. E, böyle garip bir hal devam ediyor. Bugün e, gazetelerin pek çoğunda bunu da haber olarak görmek mümkün. Ee, bir diğer haberse aslında bugün öne çıkanlar arasında dün e, çıkarken e, ancak son dakika haberi olarak verebildiğimiz Pakistan'daki uçak kazası 150 kişiyi taşıyan yolcu uçağı e, artık daha netleşti ayrıntıları haberin. Başkent İslamabad yakınında düşmüş. Uçaktakilerin hepsinin öldüğü kesinleşti. Kazanın niye olduysa hala belli değil. Çin'de aşırı yağışlar var. E, Çin dışında ayrıca İstanbul'da da Dün özellikle Avrupa yakasında aşırı kuvvetli bir sağanak yağış oldu, su baskınları oldu. Şimdi ise e, hafta sonu itibariyle İstanbul'un e, olmadığı kadar sıcak olacağına dair meteorolojinin uyarıları var. E, güneşte 50 derece, gölgede 37 dereceden bahsediliyor. Bugünlük çok panik bir şey yok. Bugün İstanbul'da hava açıkmış. Beklenen en yüksek sıcaklık 30 dereceymiş. Akşam üstüne doğru sağanak yağış ihtimali varmış. Aslında e, durum 3 aşağı 5 yukarı bunlardan oluşuyor demek mümkün. E, bu haberlere ve daha fazlasının ayrıntısına birazdan bakacağız. Ama önce müzik dinleyelim. Shake it, up, Now twist and shake, it shake it up I'm not Mazen Papaz'dan dinledik yine Twist and Shout ve Açık Gazete kaldığı yerden devam ediyor. Öncelikle aslında daha hafif diyebileceğimiz haberlerle başlamak belki bugün için daha iyi. Çünkü ardından bir bilinmezlik cenderesi içinde kalma ihtimalimiz yüksek. Yaş kararları, yaş kararları ile ilgili hukuki yorumlar, balyozla ilgili alınan mahkeme kararları, kararların uygulanıp uygulanmadığı, Dört yolda olanlar İnegöl'de olanlar bunlarla ilgili çeşitli partilerin ve politikacıların yorumları ve aslında bunun yanında vesaire vesaire diyebileceğimiz başka pek çok haber var. Ancak öncelikle havayla başlamak belki de daha iyi hem de yumuşak bir giriş yapmış oluruz saat şu anda 8.11. Ee, İstanbul'da dün 10 dakikalık bir yağmur oldu. Gerçi 10 dakika NTV'nin Anadolu Ajansı'ndan aldığı haberdi. Söylediği şekilde bana sorarsanız 20 dakika sürmüş olabilir. Ama galiba önemli kısmı bu değil. Ee, çok kısa bir sürede her tarafı sel basan bir yağmur dün yaşadık. Ee, aslında aşırı iklim olaylarından sık sık bahsederken artık bahsetmekten çok duruma dair haberleri vermeye başlıyor olmak gerçekten korkutucu. Ee, şunlar oldu. Dün işte öğle saatlerinde... Yazın ortasında ve herhalde şu ana kadarki en yağış Temmuz'lardan biri. Statistik olarak söylemek mümkün değil ama en azından e, görgü üzerinden söylemek bunu mümkün. Özellikle Beyoğlu ve Şişli'de dünkü yağmur çok etkili olmuş. 14 sularında başlamış yağmur ve e, ardından da pek çok yeri su basmış. Su baskınlarından öte yolları da sular kapattı. E, arabalar ilerleyemedi. Bayağı ciddi anlamda trafikte kilitlendi. Evet. Çarşamba pazarından yağmur sularını sürüklediği çöpler e, Cendere'de pazarı basmış. Bazı yolları taş ve topraklar doldurmuş. E, bu tip olayları ardarda arda sıralayabiliyoruz sadece İstanbul üzerinden bile. Yağmurun kesilmesiyle birlikte de Fatih'te e, fırtınanın ardından hortum oluşmuş. Hortum sebebiyle bazı çatlar uçarak caddeye düşmüş. Bazı işyerlerinin sandalyeleri masaları uçup gitmiş. Hortumun geldiğini gören insanlar panikle çevredeki dükkanlara sığınmışlar. Böyle haberler veriyoruz. Pek tropik bir iklimde yaşadığımızı söylemek mümkün değil. Ancak çok da alışık olmadığımız bu tip yağmurlar ve üzerine de meteorolojinin uyarısı üzerine İstanbul'da şimdi aşırı sıcaklar bekleniyor imiş. İstanbul'da hafta sonu yazın en kavurucu günleri yaşanacak sıcaklık. E, gölge altında 50 dereceye kadar hissedilecek diyor e, Direkt Telatar'ın haberi Türkiye'nin doğusundan, so doğusundan sonra batısında da yılın en aşırı sıcakları geliyor demiş Cuma gününden itibaren İstanbul'dan Ege kıyıları boyunca şimdiye kadarki en kavurucu sıcaklar olacak Cumartesi günü İstanbul'da gölgede 37 derece olacak Zorunlu olmadığı sürece güneşe çıkılmaması bu yarısı yapılmış Bunun yanında çıkılacaksa da şemsiye ya da şapka kullanılması söylenmiş bu akşam ise İstanbul'da yine kuvvetli yağmur bekleniyormuş ancak yağışlar yarından itibaren tamamen kesilecek imiş. Çöl sıcakları deniyor buna. Ne sıcaklar olduğunu bilmiyoruz ama herhalde hissedeceğiz. Marmara'da bu akşam işte yağış var ardından da sıcaklıklar hızla yükselecek gibi görünüyor bu habere bakacak olursak. Bir diğer selle bağlayabileceğimiz ama selle alakası olmayan niyese medyada. Ee, öyle verilmiş olan bir haber var ee, Barcelona'da şu anda 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası Yapılmakta Ve e, 10.000 metre Yarışında altın madalyaysa Elvan Abelges'e Verilmiş daha doğrusu kazanmış e, 31 dakika 10 saniye 24 saliselik derecesiyle Altın madalyanın sahibi olmuş e, Erzurum'daki Sel'den Kurtarıldığı için bu selle de bağlı. Selden kurtuldu, altına koştu falan filan gibi manşetler görmek bugün mümkün. Ee, önemli sanırım ee, gayet gayet Türkiye'de böylece 10.000 metrede altın madalya kazanmış oluyor. Ee, bu da önemli diğer haberlerden biri. Ee, sellerden bahsetmişken bir diğer sel haberi ise Çin'den e, geliyordu. Gerçekten ağır bir sel haberi. Bir kasabada meydana gelen sel sebebiyle şu anda Çin'de 30 bin kişinin mahsur durumda olduğu haberi var. 30 bin kişi mahsur kaldı ne demek bilmiyorum ama Jilin eyaletinde bir kasabada sel yüzünden 30 bin kişi şu anda mahsur imiş. 200 kişilik kurtarma ekibi bölgedeymiş. Ancak kasabayla haberleşme kesildiği için tam olarak ne olduğuna dair bilgi alınamıyormuş. Xing Shan Barajı'nın tamamen... Taşmasıyla birlikte tren istasyonu dahil bütün kasabayı su basmış. 80 yolcu ve istasyon çalışanları istasyonda mahsur durumda. kasabadakilerse kasabada. Ee, Çin Sivil İşler Başkanlığı bu yıl sadece sellerde Çin'de 1250 kişinin öldüğünü söylüyor. Bu resmi rakamlara göre böyle. Temmuz'dan bu yana ise 333 kişi. Ölmüş 300 kişi ise kayıp. Ee, bütün bunları nasıl yorumlamak gerektiyse... Aslında bir yandan zor bir yandan kolay. Çünkü e, yaklaşık 6-7 yıldır bangır bangır aşırı iklim olaylarının hızla artacağına dair bilim insanlarının uyarılarını hem paylaşıyoruz hem okuyoruz. Ancak e, geldiğimiz noktada galiba zaten bir miktar vakit çok geç durumuna doğru hızla geldiğimizde yine bilim adamlarının, bilim insanlarının tespitleri arasında. E, yani Çin gibi... Yoğun kalabalık, yoğun nüfuslu ülkelerden birinden bahsettiğimiz için sayılar kocaman olabilir ancak bunun çok benzerlerinin pek çok yerde, dünyanın pek çok yerinde yaşandığını da söylemek mümkün. 140 bin ev yıkılmış, 417 bin hektar ekili alan zarar görmüş, 3 milyon 100 bin kişi tahliye edilmiş seller sebebiyle sadece Temmuz ayı döneminde. 40 milyondan fazla insanın ise doğrudan seller sebebiyle etkilendiği haberi var. Hazır yurt dışına çıkmışken aslında İspanya'dan da bir haber vermek mümkün. İspanya'dan boğalara güzel haber diye bir haber var NTV'de. Aslında İspanya'dan değil Katalonya'dan, Katalanya'dan iyi bir haber olduğunu söyleyebilmek mümkün. Boğa güreşleri hala İspanya'da tırnak için milli spor sayılmaya devam ediyor. Ancak Katalonya'da da işte özellik ve aslında bir çeşit bağımsızlık tartışmaları var. Bunun parçası olarak da görmek mümkün. Bunu e, hayvan hakları hareketinin parçası olarak da. E, ancak ne olursa olsun boğaların canının kurtarıldı. Artık Katalonya'da çok net boğa güreşleri yasaklandı. E, Özel meclis Katalonya Özerk Bölge Meclisi 55'e karşı 68 oyla boğa güreşlerini yasak getiren tasarıyı onaylamış e, ve böylece de ayrılık talepleri vesaire son haftalarda bunlar konuşuluyordu. Bunların hepsi de bu bağlamda İspanya'da değerlendirilmiş büyük ihtimalle milliyetçiler olmaz falan gibi tartışmalar yapıyorlar diye tahmin etmek de çok zor değil. 2011'den itibaren karar uygulamaya giriyormuş. Tabii ki hayvan hakları savuncuları bu kararla ilgili gayet memnun olduklarını açıklamışlar. İspanya ise boğa güreşlerini kültürel mirasın parçası olarak görüyor ve bunun üzerinden de rahatsızlık dile getirilmiş. Yani nasıl bir şey olduğunu çok söyleyebilmek mümkün değil ama bu tip milliyetçi tartışmaların içinde gerçekten her şey bir garip anlamlandırılabiliyor. İspanya'ya göre kararın alınmasında Katalonya'daki ayrılıkçı düşünce önemli rol oynamış. Aslında Katalonya ilk boğa güreşlerini yasaklayan bölge değildi. 1991'de de Kanarya Adaları boğa güreşlerini yasaklamış ve böylece Katalonya'da ikinci bölge Olmuş boğa güreşlerini yasaklayan İspanya içinde Önemli çünkü e, gerçekten Boğaların doğrudan kılıçlara e, Maruz kaldığı ve e, Sonunda ölecekleri bir oyun Oyun deniyor buna içinde Durdukları garip bir hal Gerçekten hayvan haklarının yerlerde Süründüğü ve üstüne üstlük Hayvanın da fena halde e, asla taciz edildiği bir süreç Yaşanıyor oralarda Neyse e, memlekete Türkiye'ye dönecek olursak İyi haberler vermek üzere zorlanıp iki tane iyi haber buldum. Ee, bir tanesi borsa yine rekorla kapanmış. Efendim borsa patlamaların üzerine patlama yaşamaya devam ediyor. İMKB 60.404 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla günü tamamlamış. Bunların ne anlama geldiğini tam hala anlayabilmiş değiliz ama e, sanırım iyi denilen model bu oluyor. Ee, ilk sean hafif pozitif seyri olmuş sonra şöyle olmuş böyle olmuş falan filan ee, bankacılık endeksi ise yüzde binde bir Pardon binde 11 yükselmiş toplam hac, hacimse 2.2 milyar lira olarak gerçekleşmiş ee, anlayan anlıyordur diye tahmin ediyorum ee, bir başka haberse biraz daha ilginç alışveriş merkezleri yılın İlk 6 ayında 12.6 milyar lira ciroya ulaşmışlar Türkiye çapında. Anadolu'daki alışveriş merkezlerin cirosuysa ilk kez İstanbul'daki alışveriş merkezlerinin önüne geçmiş. Sanırım önemli kısmı bu haberin bu. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research birlikte yapmışlar bu araştırmayı. Alışveriş Merkezleri Endeksi deniyor. Haziran ayı sonuçları ve ilk yarı yıl değerlendirmesi açıklanmış 2010'un ilk yarısında 12.6 milyar lira ciroya ulaşan alışveriş merkezlerinin satışları metrekare bazında ise geçen yıla göre %16 artışla gerçekleşmiş. Yani özetle %16 galiba özetle %16'lık bir artıştan bahsetmek mümkün alışveriş merkezlerinden yapılan alışverişle ilgili Türkiye çapında. Hakan Kodal alışveriş merkezleri yatırımcıları derneği başkanıymış. İlk 6 ay <gülüyor> özür dilerim. İlk 6 ay rakamlarının 25 milyar lira olan yıl sonu hedefinin aşılacağını gösterdiğini söylemiş. E, Ciro'nun %15 arttığını söylemiş ve son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını da eklemiş. E, i̇lginç bilgi olarak söylediği şey ilk kez İstanbul'daki alışveriş merkezlerinden daha fazla Ciro'nun Anadolu'daki alışveriş merkezlerinde yapılmış olması. 6 aylık toplam Ciro, Ciro Anadolu'daki alışveriş merkezlerinde 6,5 milyar liraya ulaşmış. Ziyaretçi sayısındaysa e, şöyle şeyler var, inanılmaz sayılar hakikaten. Anadolu şehirlerinde e, 6 aylık ziyaretçinin 270 milyon, İstanbul'daysa 225 milyon kişi olduğunu söylüyor. Araştırma, yılın ilk yarısında açılan toplam 300 bin metrekare büyüklüğünde 10 alışveriş merkeziyle kiralanabilir alanın 6 milyon metrekareye ulaştığını da söylemiş. Sektörün 350 bin istihdam sağladığına da dikkat çekmiş. Gerçekten tüketim toplumu dediğimiz herhalde 3 aşağı 5 yukarı bu oluyor. Bugün Türkiye'de 256 tane alışveriş merkezi varmış. Yıl sonundaysa bu sayının 270'e çıkması beklenmekte imiş. İyi haberler bunlar. Bir ara verelim. Bu aranın ardındansa demin bahsettiğimiz çetrefilli haberler kısmına doğru geçiş yapmak için galiba doğru zamana girmiş oluyoruz. <Gülüyor> Charlie Christian ve Benny Goodman birlikteymişler. Solo Flight adlı parçayı dinledik onlardan. Çetrefilli haberleri geçmeden önce haber merkezimiz iki adet daha haberin verilmesi uygun olacağını söyledi. Onları da paylaşarak öyle devam ediyoruz. Biri British Petroleum BP'nin yaptığı yeni açıklamalar. Daha doğrusu yönetim devralmaya hazırlanan Bob Dudley'in yaptığı açıklamalar şirketin Meksika körfesindeki petrol sızıntısından ...daha küçülmüş ama faaliyetlerini daha akıllıca yöneten bir şirket olarak çıkacağını söylemiş Dudley. Ne demek bilmiyorum. Ee, küçülmüş ama faaliyetlerini akıllıca yöneten şirket olmak... Ee, ...Ekim ayı itibariyle görevi devralacağı açıklanmıştı zaten daha önce. Ee, sızıntının temizlenmesi için 32 milyar dolarlık bir fon oluşturulmuştu. Bu fon tekrardan Dudley tarafından da onaylanmış... Son çeyrekte şirketin e, şirket açısından rekor niteliğinde bir zarar olduğu söyleniyor. Bu, bu zararın e, gerçi yıllardır rekor üstüne rekor kar elde eden bir şirketten bahsediyoruz. Ve üstüne üstlük zaten e, BBC'nin bu haberinin hemen altına baktığımızdaysa e, BP aslında bu sızıntıyı yaşamış olsaydı e, 2009'un ikinci çeyreğinde 5 milyar dolar daha kar etmiş olacaktı. Yani kardan zarar. ...diyebileceğimiz bir hallerden bahsediyor BP aslında. E, Dudley işte ABC televizyonunun Good Morning Amerika programına katılmış. Programda demiş ki artık BP daha küçük olacak ve mali yöndense büyümesini sürdürecek. Yani daha çok kar, daha küçük şirket. Bu nasıl olabiliyor bilmiyorum ama e, herhalde şu anda daha önemli olan borsadaki hisselerin ve hissedarların rahatlaması... Ve e, gerginliğin ortadan miktar kalkması BP açısından daha önemli bir şey olabileceğini düşünmek çok kolay değil. E, aslında bütün bu olan bitenle ilgili ardından da zaten şirket e, şirketin durumunun iyi olduğunu anlatmaya çalışıyor. Belli ki hala iyi durumda olduğunu BP'nin söylemiş şirketin başkanı Karl Henrik Swanberg e, diyor ki e, Yani büyük kayıplarımız oldu evet ama hala şirketimiz iyi durumda diyor. BBC'nin ekonomi editörüne sormuş BBC bu konuda ne düşündüğünü Spanberg ise 32 milyar doları aşkın temizlik fonunun ABD'nin tazminat talepleri doğrultusunda daha önceden ayrılmış olan 20, dola, 20 milyar doları içerdiğini kaydetmiş e, Ve bu tutar olayda ciddi bir ihmalin e, olmadığı inancına dayanıyor Diyor e, şirketin sahibi durumundaki ya da şirketin başkanı durumundaki Spanberg Ciddi bir ihmal olmadığını düşünüyor onları İlginç tabi çünkü ortada tamamıyla yok edilmiş bir Meksika körfezi var en azından Şirketin hisseleri %40 değer yitirmiş Yine istatistiki bilgilere devam edecek olursak 20 Nisan'da 11 işçinin ölümüne neden olan patlama olmuştu İşçilerin ölümü falan bunlar zaten artık hiç konuşulmuyor Olsa olsa CEO'nun eyvahlar olsun işsiz kalması falan gibi hikayeler var Sızıntı hala bitti mi bitmedi mi çok net değil. BP'de bu konuda bitti gibi ama yani net olarak da bir şey söyleyemeyiz tadında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Böyle bir haberler zincirinden bahsetmek mümkün. Bir diğer sızıntı olayına girmişken İstanbul'dan da bir sızıntı haberi vermek mümkün. Milliyet Gazetesi'nin haberi bu haberde. Ali Beyköy Baraj Gölü'nde bir renkli sıvı. Hali var imiş Ali Beyköy temel şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı yedi barajdan biri İstanbul açısından. Koyu renkli ve kötü kokulu bir sıvı diye anlatılıyor. Nedir bu sıvı bilmiyorum ama aklıma çeşitli seçenekler geliyor koyu renkli ve kötü kokulu sıvı için. Akıntının göl sularına karıştığı ve Martı ölülerinde yer aldığı noktadan itibaren geniş bir alanda beyaz köpükler oluşturarak devam ettiği görülüyor. Normal bir görüntü mü derseniz evet tamamiyle normal. Çünkü iski diyor ki e, kağıthanedeki içme suyu arıtma tesislerinden de şarj bu yüzden anormal bir durum yok diyor. E, anormal değilse bu normal mi Sorusuna ise çok e, cevap verebilmek herhalde kolay değil. Çünkü içme suyun içine kirli ve e, koyu renkli sıvılar geliyorsa ve orada martı cesetleri varsa... Bunu çeşitli şekilde yorumlamak herhalde mümkün ama eskiye göre sorun yok en azından rahatlayabiliriz galiba İstanbullular olarak. Şu anda %45 doluluk varmış 36 milyon metre su kapasiteli barajda esrarengiz sıvı falan diye geçiyor. Niye esrarengiz içeriği nedir niye bilinmiyor orasını bilmek çok kolay değil kimin akıttığını bulamamaksa başka garip hal herhalde. E, koyu renkli ve kötü sıvının e, gölle buluştuğu noktada köpükler, martı ölüsü falan filandan bahsediliyor. Tasvir edilen alan böyle bir alan. Çobanların da göl kıyısına getirdiği küçük ve büyükbaş hayvanların aynı bölgeden su içtiğine de dikkat çekiliyor. Ayrıca katmerli sıkıntı diyebileceğimiz şey herhalde bu. E, hafta sonuysa balık tutmaya insanların buraya geldiğine dair bilgi var. Adını vermeyen bir vatandaş oğluyla birlikte her gün balık tutmaya buraya geldiğini söylemiş mesela. Günde 15-20 tane balık tutuyoruz. Hafta sonu burası tepeleme dolu oluyor. Ancak suyun kirli olup olmadığını bilmiyorum demiş. Ee, yani bu muamma hali tabii aydınlanma sonrası süreçte bir garip durmuyor değil. Ee, yani suyun içinde bir garip sıvı var falan diye böyle mistik durumlar yaratmak yerine bu sıvının ne olduğunu keşke tanımlıyor olsaydık. Herhalde bu da İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nin işi olsa gerek ama tabii iş hatırlatmaya gerek yok kimse. Onlar da diyor ki zaten günlük ortalama 450 bin metreküp içme suyu arıtan kağıthane içme suyu arıtma tesislerinde zaman zaman arıtma işlemlerinde kullanılan teknoloji gereği bir miktar su geri kullanıma dönük olarak Ali Beyköy barajına deşarj ediliyor. Deşarj edilen bu sular Ali Beyköy barajından alınan sulardır ve ham su niteliğindedir diyor. Peki ama siyah ve kokulu olmasının sebebi nedir orası belli değil. <gülüyor> bu konuda başka görüşse TMOB'dan gelmiş çevre mühendisleri odası. İstanbul Şube Sekreteri Emine Girgin der ki ee, Ali Beyköy baraj gölüne boşaltılan suyun İSKİ'nin açıklamasındaki bir hamsı olamayacağını söylüyor. Bu su muhtemelen arıtma tesisindeki filtre yıkama suyudur ve daha yoğun bir kirlik içerir diyor. Baraja geri verilen su göz ardı edilecek bir miktar değil fotoğraflarda görüldüğü üzere ciddi bir kirlik var. İskin'in bu kirlikten haberi olmaması şaşırtıcı demiş ve devam etmiş. İSKİ buradan ham suyu alıp belli aşamalardan geçirerek evimize gönderiyor. Ama şu anda baraj sağlık açısından kesinlikle ciddi tehdit barındırıyor. Her türlü atık su deşarjının yasaklanması gerektiği halde bunu denetlemesi gereken İSKİ kendi yaptığı deşarjı beyan etmiş durumda demiş. E, bu durumda tabii e, ne yapacağız orasını bilemedim ama... Herhalde İskin'in bu durumuyla ilgili Çevre Bakanlığı'nın bir şeyler söylüyor olması beklenilebilir. Yani normal denilen şeyin çok normal görünmediğini herhalde söylemekte lazım. Ama velakin durum bu. Sonuç olarak işte Meksika Körfezi'nde petrol akışı ya durdu ya duruyor. Ali Beyköy barajına ise kirli neydi siyah ve kokulu su akışı durmadı devam ediyor ama iskiye sorarsanız zaten. Gayet güzel içilebilir müthiş bir sudan bahsediyoruz. Herhalde bunlar da çalışmaları kötülemek için yapılan komplolar. Müzik Thank you. Thank you. Pet Ma Martino'dan dinledik. Progression, progressin daha doğrusu. Ee, ve kaldığımız yerden açık gazete devam ediyor. Saat 8.44. Artık daha tatsız haberlerle sanırım yüzleşmenin zamanında böylece gelmiş oluyor. Ee, öncelikle herhalde bu dört yolda olan biten ve dört yolda olan bitenin yansıması ile ilgili haberleri görüyor olmakta fayda var. Ee, aslında dört yolda e, öncelikle sessizlik ve ne olduğu belirsiz bir durumdan bahsediyorduk. Dün e, inanılmaz gariplikte açıklamalarda. Üst üste gelmişti bu konuda. İçişleri Bakanı Beşir Atalay e, Amanosları temizleyin nasıl yapıyorsanız yapın. Komutanlar valiler burada onlara söylüyorum gibi garip laflar etmişti. Hatay Valiliği yazılı açıklama yapıp e, infiali anlayışla karşıladıklarını söylemişti. E, şimdi ise bu infial dediğimiz şeyin üç aşağı beş yukarı neye tekabül ettiğine dair ayrıntılar ortaya çıkmaya başlamış durumda. 80'e yakın ev ve iş yeri Kürtlere ait ya da bazı yayın organlarına göre Doğulu vatandaşlara ait yakılıp yıkıldı. Bütün bu olan bir tane ilgili BDP dün de açıklama yapmıştı. Biz iki gündür böyle bir şeyler olabileceğini söylüyorduk bu konuda. İçişleri Bakanlığı'nda işte emniyeti de herkes uyardık. Hiç bir önlem alınmadı diyordu. Dün gece e, Kürt mahallelerinde Kürtler mahalle girişlerine barikatlar kurup kendilerini korudular haberleri vardı. E, sanırım bütün bunlar mevzunun ne boyutta olduğuna dair önemli ayrıntılar. E, dün itibariyle ise Hatay Valisi Celaleddin Lekesiz ve beraberindekiler dört yoldaki e, iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etmiş ve e, zararların karşılanacağına dair söz verilmiş Nasıl oluyor bu iş bilmiyorum. Ee, yani bu zararların hangi bütçeden karşılanacağını da söylememişler. Ee, nasıl olacağı da belli değil. Ve ayrıca tespitlerin nasıl yapılacağı falan filanla ilgili de ayrıntı yok. Ee, bu tip sözlerin sıkça verilip tutulmadığı e, olduğunu hatırlayacak olursak e, söz vermek yeterli mi? Çok emin değilim şahsen en azından. Ee, i̇lçede durum artık sakinleşmiş dört yolda e, en azından Anadolu Ajansı'nın verildiği. Habere verdiği habere göre e, devletin her türlü desteği vereceğini söylemiş vali. Birkaç kişinin yaptığını tüm ilçeye mal edemeyiz. Huzurun teminli ve devamı için herkese düşen görevler var. Dileğimiz böyle olayların bir daha yaşanmaması. İş yerlerinde hasar bulunan esnaf zararlarını belirleyerek karşılanması için gerekli çalışmalar yapılacak falan filan. E, hep birkaç kişinin yaptığı bir ilçeye mal edemeyeceğimiz olaylar ya da... E, işte birkaç memurun yaptığı ya da ya da hep birkaçtan bahsediyoruz. Tabii ki toplu zaten söylenebilecek hiçbir şey yok. Böyle bir iddia da yok. Dört yollular falan gibi bir şeyden bahsetmek herhalde mümkün değil. Ancak bu birkaç dediğimiz kişilerin adlarının konulmasını gerçekten faydalı olabileceğini düşünmek de mümkün. Ee, mesela anette bugün Erhan Üstündağ'ın haberi var. Ee, dün taraf gazetesinde ve birkaç tane daha gazetede çeşitli görgü tanıklıkları vardı. Dünkü bu tanıklıklarda şu anlatılıyordu. Cep telefonuyla konuşan bazı kişilerin evet yolu kapattık işte şimdi oraya doğru gidiyoruz işte şöyle yapacağız böyle yapacağız merak etmeyin bozkurt işareti falan yapmıyoruz kim olduğumuzu anlamasınlar diye gibi sözler sarf ettiği söyleniyordu. Bugün bir internetin haberindeyse Antakyalı araştırmacı yazar bereket karın yorumları var bu olayla ilgili. Diyor ki burada yerleşik bir Kürt nüfus var. Araplar ve Türklerle özellikle ticarette kaynaşmış durumdalar. Yetkililerin yaklaşımları saldırıları meşrulaştırıyor burada diyor. Amanoslar PKK'lı değil köyler ve yaylalarla dolu. Amanosların niye böyle tanımlandığı gerçekten garip. Demin bahsettiğimiz Beşir Atalay'ın sözleri Amanoslarla ilgiliydi. Mevzu şimdi Amanoslar olarak bir garip bir hal almış durumda. Yaşayanların adı konmalı. Diyor Bereketkar. E, Kürtlere saldıranlar resmi ağızların dediği gibi öfkeli vatandaşlar falan değil. Bu insanlar Milliyetçi Hareket Parti ile Milliyetçilik adı altında Kürtlere karşı ciddi bir tecrit politikası güden insanlar diyor. Azalsa da dün gece de işyerlere hedef alındı. Antakya merkezde saldırılar olmasa da gerginlik var. E, 6-7 Eylül'e benzer bir hal aldı durum diyor Bereketkar. E, bunlar gerçekten önemli sözler sanırım. E, ...olaylar vesaire diye konuştuğumuz şeyin adının e, daha net konulması açısından. Linç edilmeye çalışılan üç kişinin olayla ilgisi bulunmadığı için serbest bırakıldığı açıklanmıştı Hatay Vali tarafından. Böyle garip garip açıklamalar zinciri var bir de. E, bu anlayışla karşılama durumu valilikten geliyordu. E, yani özetle durum şu. En azından Bereket Karı'nın anlattıkları üzerinden... E, ...ilçedeki e, ülkücüler ve milliyetçiler örgütlü bir şekilde... Kürtlere saldırılar düzenliyorlar. Valilik e, bu saldırıları anlayışla karşıladığını açıklıyor. Ve e, böyle devam eden bir zincir içinde dün gece de dahil olmak üzere saldırılar devam ediyor. Ve e, bu durumu nasıl tanımlayacağımıza dair bir türlü e, adını koyamayan da bir medya ve hükümetten bahsediyoruz. Herkesin üstüne alınmaması gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Bunların hiçbirisinde sıkıntı yok. Ama... E, Yapanların kim olduğu ve ne olduğuna dair de herhalde net bir şeyler söylenmesinde fayda var. Ee, bu arada Kar'ın söyledikleri şunlar. Adalet ve Kalkınma Partili yetkililerin İnegöl ve Hatay'daki olayları referandum sürecini etkilemeye yönelik provokatif eylemler olarak nitelemesini de saldırıları meşrulaştıran başka etken olduğunu söylüyor Kar. CHP'nin de iktidar partisinden farksız davrandığını söylemiş. Cumhuriyete uzanan eller diye niteliyorlar. Nümayişlerde Türk bayraklarıyla en önde yürüyorlar. CHP ağırlığını koysa bir farklılık yaratabilir ama ya seyirci kalıyor ya da milliyetçi kalkışmayı kendilerini zayıflatacak diye düşündüğü için önüne geçip önünde durmaya çalışıyor diyor. Ee, yerel medyanın da resmi söylemleri yansıtmaktan ileri gitmediğini vurgulamış kar ve e, iktidarın gelip sorumluluğu üstlenmesi lazım. Burada garip bir durum var diyor özetle. Hükümet ne yapıyor derseniz e, aslında İnegöl'deki olaylar biraz daha netleştiği için oradan e, dört yoldaki olayları tanımlamak çok daha kolaylaşabiliyor. Bursa'nın e, İnegöl ilçesinde ise dört gün önce hatırlayacaksınız e, Kürt bir saldırılması ardından kim olduğu belli değil bir grup genç diye geçiyor. Ardından bu bir grup gence minibüsçü ve arkadaşlarının geri dönüp saldırması bıçaklı yaralama olayı olması falan filan derken İlçede birilerinin Kürtlerin pardon Türklerin Kürtler tarafından öldürüldüğüne dair dedikoduların yayılması falan derken de işte hatırlayacağımız olaylar 50 kişi gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle bunların 11'i tutuklanmış. 2 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Şu ana kadar olan durum bu. Ancak daha da garibi sanırım İçişleri Bakanı'nın açıkladıkları. İçişleri Bakanı Beşir Atalay in öndeki pardon İnegöl'deki olaylarla ilgili e, harika yorumlar yaptı gerçekten hani e, hiçbir şey bilmiyorsanız ve e, Mars'tan yeni e, İnegöl civarına ya da Türkiye'ye indiyseniz belki inanabileceğiniz o da zor e, bazı açıklamalar gerçekten ne iş yarıyor bu açıklamalar bilmiyorum ama en azından İçişleri Bakanı bu konuda çok net hep aynılarını yapıyor. Şunları söylemiş Beşir Atalay İnegöl'de yaşanan olaylar. E, Asayiş olaylar imiş, adi olay e, kapsamına giren olaylar imiş. Ne olmuştu hatırlayalım. E, karakolu basıp karakolun içindeki e, gözaltındaki kişileri istemişti. E, bir grup milliyetçi. Ve bu istekleri yerine getirilmeyince de karakola saldırmış, polis arabalarını yakmış falan filan. işte e, polisle çatışmıştı. Böyle ufak tefek adi olaylar. E, Atalay şunu söylüyor Beşir Atalay. Olayın siyasi bir yönü yok. Şoförler kavga ettiler, Amigolar da tahrik ettiler diyor. Burada amigolar böyle şaka için kullanılan ya da metaforik olarak kullanılan bir kelime değil. Birazdan anlayacağız zaten. Ee, ve vatandaşlar da galeyana getirilerek provoke edilmiş. Bu vatandaşlarımız biliyorsunuz ki e, politik tercihleri, kendilerine ait birer beyinleri ve sinir sistemleri olmayan e, düğme yere basıldığında hareket eden insanlar. Vatandaşları böyle algılıyoruz. E, yani iki tane şoför kavga ediyor, e, bir grup amigo da. Gelip herhalde slogan atmaya başlayınca vatandaşlar kendinden geçip karakollara saldırıyorlar. Şunları söylüyor Atalay. Tam sözlerini verelim de yanlış anlaşılmasın. İnegöl'de sporla ilgili amigolar yani işte İnegöl sporun amigoları grubunun burada önemli rolü olmuştur. Bu da bizim tespitlerimizdendir. Yerel basınımız bunu iyi bilsin. pardon İnegöl çok huzurlu bir yer. Buranın imajını böyle oluşturanlara da müsaade etmemek lazım. Mevzu bir imaj sorunu farkındaysanız her zaman. Ee, yoksa olan bitenin gerçekliği değil önemli olan. Basın işin içine girmeden görüntüledi. Olayın içine girmeden tasnifledi. İnanın olayın içine girse başından sonuna özüyle ayrıntısıyla kim ne yaptıysa birazcık sabretseydi çok farklı bir haber olurdu diyor. Ee, yani mevzunun hiç Kürtlerle etnisiteyle falan hiçbir alakası yok. İçişleri Bakanı'na soracak olursanız. Bir grup İnegöl sporlu Amigo ve iki tane minibüsçü arasındaki kavga Başka hiçbir şey yok Şimdi baktığınızda İnegöl'ü baştan sona etnik kimlikle ayrıştıran bir haberleştirme yapıldı Diyor yani zaten hep böyle biliyorsunuz çatışmalar çıkıyor Medya verdiği için sorun İşte birileri ölüyor medya verdiği için sorun İşkence haberleri çıkıyor medya verdiği için sorun Sürekli olarak böyle bir durum var Anlatılmayan hiçbir şey önemli değil gibi bir hal mi nedir anlayabilmek çok mümkün değil. Gerçekten İnego, İnegöl'de olanların hani ırkçı bir saldırı dışında nasıl tanımlanabileceğini dair meraklarım vardı. Benim açımdan meraklar en azından giderildi. Benim vicdanım bu etnik kimlikle ayrıştırılan haberleştirmeyi kaldırmıyor diyor Beşir Atalay. Böyle değil bu. Burası böyle değil. Yerel basında bunu biliyor kahvehane basıldı gibi haberler çıktı basında tamamen yanlış hiç ilgisi olmayan haberler var diyor. Ee, devletin yani aslında resmi tavrı şu anda e, olaylarla ilgili bu dört yoldaki ile ilgili bakalım nasıl olacak açıklama orasında e, hep birlikte bekleyip göreceğiz herhalde onunla ilgili açıklamalar vardır herhalde İçişleri Bakanlığı'nda. Bu arada e, açıklamalar yapıla dursun e, Diyarbakır gibi illerde ise bütün bu olan bitenin yarattığı başka türlü bir infial var. Tabi bu infiali biraz polisin de tetiklediğini söyleyebilmek e, en azından haberlere göre mümkün. E, Hatay 4 Yolda ve Bursa İnegöl'de yaşananları protesto eden gruplar Diyarbakır'da sokağa çıktılar. Hakkari'de sokağa çıktılar. Özellikle Diyarbakır-Hakkari'de büyük gösteriler oldu. E, ya Minibüsçü kavgası ve İnegöl sporlu amigolardan bahsediyoruz gibi görünmüyor. En azından Diyarbakır ve Hakkari'de. Diyarbakır'da ofiste e, Büyükşehir Belediyesi konuk evinde toplanmış bir grup ve e, valiye doğru yürümek istemiş. Polisin yürüyüşe izin vermeyip e, ardından da e, gaz bombaları atması üzerine e, grupsa ses bombaları, taş ve moltof kokteylleri ve havai fişeklerle e, karşılık vermiş. Anadolu Ajansı'nın haberine göre polis tazlikli su ve biber gazı kullanmış ve e, süren çatışmalar olmuş. E, gösteri yapan grubun AKP Bağlar İlçe Başkanlığı binasında da Moltof Kokteyli attı. Binada yangın çıktı. Belediyenin itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü haberi var. Ki bu gerçekten çok tehlikeli. Yani gidip işte polislere yapılan saldırıları BDP ilçe binasını yakarak ya da işte bu saldırılara yeterince tepki vermediğini düşünülen İçişleri Bakanlığı'na protesto için gidip AKP'nin il binasını ya da ilçe binasını yakmak Gerçekten işleri çok sarpa sarabilecek garip bir hal e, Pek de barışın getirilebileceği barıştan bahsedilen bir dilden söz ediyor olamayız bu şekilde Bunu da fark etmek gerekiyor herhalde e, Yüksekova'da ise BDP tarafından düzenlen, düzenlenen bir basın açıklaması oldu Bu konuda e, polise taş ve molotof kokteyle saldırı oldu diyor Anadolu Ajansı e, Niye böyle bir şey oldu bilmiyoruz Polisin ne yaptığına dair bir bilgi yok e ardından e, grup e, dağılmış ve Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelmiş. Buradaki basın açıklamasının ardından da Cengiz Topel Caddesi'ne doğru yürüyüş olmuş. E, Cadde barikat kurarak ateş yakmış. Grup polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulunmuş. Ve ardından da e, Anadolu Ajansına göre grup müdahale üzerine ara sokaklara dağılmış. Böyle haberlerden bahsetmek mümkün. E, ancak mesela akşam gazetesinde bugün... E, Serdar Akinan'ın bir haberi var bu kez de dört yolu karıştıran fısıltıyı yazdı falan gibi patlangaçla verilmiş akşamda aynı gizler Hatay'da diyor. İnegöl sokaklarını adımlarken gelen haberler üzerine rotayı Hatay'a çeviren akşam yazarı Serdar Akinan gerilimin elle tutulur hale geldiği dört yolda taraflarla konuştu olayın tanıklarını dinledi diyor. Ee, İnegöl'de de iki kişinin öldüğü haberleri üzerine olaylar tetiklenmişti. Ee, Akiran haberine göre e, gizli eller falan gibi bir şeyden bahsetmek mümkün. E, bununla ilgili de aslında ilginç bilgiler veriyor. <gülüyor> e, teröristler emniyeti basmış. Binaları tarıyorlar. Haberi Anadolu Ajansı. Geçmiş. Muhabirin kaynağı polisin telsizi. Polis telsizinden bu haberi geçenin kim olduysa belli değil. E, teröristlerin emniyeti bastığı dört yolda haberi e, polis telsizinden geçilince ardından bu Anadolu Ajansı'na haber olmuş. Ardından da bütün bu olaylar başlamış Akina'nın topladığı bilgilere göre. <gülüyor> Özür dilerim. Bunun üzerine ise başka bir örgütlük durumdan bahsetmek mümkün. İlçedeki ve ildeki milliyetçi gençler tek tek telefonla aranmışlar, sokağa çıkmak için çağrılmışlar. Ve ardından da örgütlü bir şekilde bu olay gerçekleşmiş. Hiç öyle bir galeyandan maliyandan bahseden bir şey yok. En azından akşam gazetesinin haberinde. Böyle bir şeyden bahsetmek mümkün az zaman kaldı o yüzden hızla yaş kararlarıyla ilgili tartışmadan bahsetmek gerekiyor sanırım Başbakanlık 1-4 Ağustos'taki yaş öncesinde bir rapor hazırlatmış Başbakanlığın hazırladığı rapora göre hükümet yaş kararlarına uymayıp köşke sunulacak kararnamede değişiklik yapabilir Karar başbakana aittir denilmekteymiş terfi ve rütbelerin bir yıl dondurulması veya personelin açığa alınması seçenekleri de var Deniliyor Şimdi bu e, herhalde Bir başka tartışmaydı da yanında getirecek Ama e, buna ilerleyen günlerde Daha ayrıntılı bakmak herhalde daha mantıklı Olabilir e, Bir başka olaysa gerçekten ilginç Ankara'da yakalanan bir tane e, Sivil kamyon vardı hatırlayacaksınız İhbar üstüne el bombası doluydu El bombalarının zaten e, askeriye ait olup Sevk ediliyor oldu. Anlaşılmıştı ancak bu konuda yapılan inceleme başka türlü şeyler de ortaya çıkartmış. 10 Mart'ta olmuştu Ankara'da bu kamyon vakası. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait olduğu ortaya çıkan 958 el bombası. Emniyette incelenmiş, kriminal incelemesi tamamlanmış. El bombalarının 12'si Sabah gazetesinin manşet haberine göre Ergenekonla bağlantılı 59 olayda ele geçen bombalarla aynı seriden. Seri numaraları aynı olan bazı örnekler şöyle diyor. Ümraniye'de ele geçen 2 bomba ile kamyondaki 125 bomba. Diyarbay Dönmez'in Sakarya'daki yazında ele geçen bombalarla kamyondaki 12 bomba. Zir Vadisi'ndeki kazıda bulunan 10 bombayla kamyondaki 25 bomba. Poyrazköy'de ele geçen 2 bombayla kamyondaki 25 bomba diyor Alper Sancar'ın haberinde sabah. E, artık bunlar çok anlamlı anlamsız bir garip hal almaya başladı tabi. E, bir yandan e, bu... E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Nisan E-Muhtırası'nın AKP'nin tekrar seçilmesi için Genelkurmay Başkanı ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gizli bir anlaşmaya dayalı olduğu ve 27 Nisan AKP'nin tekrardan seçilmesi için gerçekleşen bir manevra olarak tanımladığı konuşma var Kılıçdaroğlu'nun. E, bu konuda aslında hükümet kanadı Hüseyin Çelik işte buna öller bile güler böyle şey mi olur falan filan dedi. Ama bundan öte e, gerçekten biz de zaten dün de e, bu açıklamaları çok... Akla yatkın ve mantıklı bulmadığımızı söylemiştik. Çeşitli sebeplerle uzatmamak için girmiyorum tekrardan. E, bugünse Fikret Bile'ye konuşmuş. Büyük anıt bu şahsıma hakarettir diyor. Milliyet'te manşet haber bu. 27 Nisan muhtırasını Erdoğan'la anlaşarak verdiği iddiasına hayal mahsulü bir hakaret bu diyor. Ve e, 53 yıl üniforma giymiş şahsıma karşı hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan hayal mahsulü bir hakaret edildi diyor. Eee... Tabi muhtıra olmadığını da söylemişti Büyük Anıt. E, i̇şler sarpa sardığı zaman demişti ki muhtıra değil TSK'nın layıklık duyarlılığını dile getirilmesi demişti. Tabi şöyle de ayrıntılar var. E, bu 27 Nisan muhtırasının arkasında en çok duran parti CHP olmuştu. O zaman ilk açıklamayı da Genel Başkan Yardımcısı Altan Öymen yapmıştı. Dün baktık e, birazcık ne olmuştu o zaman diye. E, Altan Öymen biz altına imza atarız demişti. Herhalde AKP'yi getirmekle ilgili CHP'nin de bir böyle garip hali mi vardı bunu fark ederek belki başkanlık değişmiştir falan gibi hikayeyi de daha eğlenceli hale getirmek belki mümkün. Hürriyet'te ise e, Başbakanlığın demin verdiğimiz Haber Türk'ten raporunun dışında başka durumdan bahsediyor. Yaşla ilgili Yüksek Askeri Şura ya kadar balyozdan yakalama kararı verilen üst düzey subayların durumu ne olacak sorusuna yanıt aranıyor diyor. Yani gerçekten e, hukuk komedisi diyebileceğimiz bir şey. Yakalama emri var haklarında. E, Komutanlarla işte yakalama emri olan İçişleri Bakanı Beşir Atalay birlikte falan takılıyorlar. Ne yapaydım yakasına mı yapışaydım falan gibi açıklamalar da var. Yani tutuklama emri ne anlama gelir bunu anlayamıyoruz komutanlar olunca. Hukukta eşit ve gözleri bağlı falan filan hesapta. Hürriyet bir başka bir yerden bakıyor mevzuya. Genel bakışı Ankara'da yaş kulisi patlangıcıyla vermiş ve diyor ki bazı hukukçular bir günlük bile tutuklama kararı olmazsa sanıkların terfileri mümkün diyor diyor bazı çevrelerde diyor hürriyet bazı hukukçu ve bazı çevreler ilginç olmuş tabi sanıklar 5 Ağustos yani yaş sonuna kadar tutuklama tutuklanmama peşinde tutuklanmazlarsa zaten terfi ederler deniyor yani bütün memleketteki mevzu darbe iddialarına takılmıyor Üstüne üstlük bu her onlarla ilgili iddialara takılmıyor. Çeşitli başka iddialara takılmıyor ama komutanları terfi edip etmeyeceğine dair hepimiz hep birlikte endişeliyiz. Aman Tanrım lütfen terfiler gerçekleşsin. Yani terfi dediğimiz en nihayetinde memurlukta bir kademe yukarı çıkmaktan öte bir şey değil. Bizi niye bu kadar yoğun ilgilendiriyor bu kısmı onu da söyleyebilmek çok kolay değil. Star gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu'yla dalga geçmiş düzden manşette Kemal Bey'in yorum çarkı diye 27 Nisan muhtırası ile ilgili söylediklerinin yanına işte Dubai ile ilgili söylediklerini işte büyük anıt alınan zırhlı araçla ilgili söylediklerini falan ekleyip e, bayağı eyleşmiş diyebileceğimiz bir haber var. E, bunun dışında aslında pek çok haberden bahsetmek mümkün e, ancak son olarak en altta taraflı bir gün gazetesi kalmış. Onlara da kısaca bakalım ardından bir müzik arası ve e, onun üzerine de aslında e, yaptığımız röportajlardan birini. ...yayınlıyor olacağız. Ee, taraf gazetesi... ...27 Nisan Pinokyo'ları... ...diye bu 27 Nisan en ile ilgili... ...haberi manşete taşımış. CHP lideri en muhtırı AKP olsun diye... ...kondu diyor ama 28 Nisan sabah... E, ...parti... ...kurmayları altına imzamızı atarız... ...dediğini işte... E, on, ...taraf gazetesinde manşete taşımış... Ee, böyle ayrıca sürmahşette de 25'i muvazzaf 102 subayın 6 gündür yakalanamıyor olduğu e, nasıl olduğunsa anlaşılamadığına dair haberi görmek mümkün. E, bir diğer haberse bir gün gazetesinde bakan sır vermiyor başbakan açıklasın demiş. E, bir gün gazetesinde kalırsa Kılıçdaroğlu'nun bu e-muhtıra olayı ciddi bir olay ve başbakan açıklaması gerekiyor. Gerçekten e, ilginç diyebileceğimiz bir haber. Kılıçdaroğlu'nun sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Erdoğan büyük anıt görüşmesinin içeriğinden tek bir kelime bile söz etmedi diyor. Yani söz etmediğine göre gerçekten 27 Nisan E-Muhtırası aslında ordunun e, bir parmak sallaması ve askeri vesayeti değil. E, herhalde şu anlama geliyor. Bir danışıklı dövüş ve bu danışıklı dövüş sonucunda AKP'nin mağdur olacağı, bu mağduriyetin sonucunda da tekrardan hükümet seçileceği planlanmış Genelkurmay Başkanı ile Başbakan tarafından ...tek kelime bile söz etmedi diyerek bir de herhalde bu yorumu destekliyor. Anlayabilmiş değilim çok fazla. Açıklama olmayan açıklama demiş alt başlığında da. Bir gün Sayın Başbakan'ın Sayın Büyükhanıt'la görüşmesi de o kadar normaldir. Ayrıca bu gizli saklı yapılan bir görüşme değil falan filan diye açıklamaları var. Çelik'in Kemal Kılıçdaroğlu da benim muhatabım Çelik değil... ...Genelkurmay Başkanı o zamanki ve Başbakan'dır diyor... Ee, sanırım Genelkurmay Başkanı'ndan, Büyük Anıt'tan bu konuda açıklama geldi. Ee, Başbakan'dan da gelirse gelecek gibi bekleyebilmek mümkün. Neyse bir adet e, araya giriyoruz. Feth Martino'dan dinledik yine Elipsis adlı parçayı e, saatlerimiz 9.14'ü gösteriyor şu anda. E, açık radyoda açık gazeteyi dinliyorsunuz. Ömer Madra e, yıllık izini kullanıyor olduğu için bir süre bizimle birlikte programda olmayacak. Bu sebeple e, ben ve Volkan'a daha fazla maruz kalıyor olma ihtimaliniz önümüzdeki günlerde fazla. E, bu arada e, yaz tatili durumları e, Hasan Ersel için de geçerli. Bugün o yüzden Hasan Ersel'le de e, görüşmeyeceğiz. Ancak e, Ali Bilge'nin daha önceden e, yapmış olduğu ve bizim pek beğenerek dinlediğimiz Ali Akarca ile Profesör Chicago Üniversitesi'nden Ali Akarca ile yaptığı seçmen davranışları üzerine e, sohbeti tekrardan yayınlamanın uygun olacağını düşündük. E, an itibariyle sizi e, Ali Bilge'nin röportajıyla baş başa bırakıyoruz. Açık radyo, açık e, gazetedeyiz ve konuğumuz e, Profesör Doktor Ali Akarca. E, Akarca... Ee, uzun yıllardır yurt dışında Birleşik Devletler Şikago Üniversitesi'nin ekonomi bölümünde e, çalışıyor ve Türkiye'ye yönelik özellikle seçmen davranışlarına yönelik çalışmalarıyla, e, akademik çalışmalarıyla biliyoruz. Ee, bugün bu konu üzerine eğileceğiz. Hoş geldiniz Ali Hoş Bey. Ee, ben e, tarihsel olarak e, meseleye e, baktığınızı biliyorum. Seçmen davranışları üzerine. Evet. E, Türk seçmeni e, bu bağlamda tarihsel süre içerisinde e, da, nasıl bir davranış e, sergiliyor? Nasıl park ediyor? E, evet. Sizden değerlendirmenizi evet. rica edeceğim. O, Buyurun. Türk seçmenini biz 1950'den Aysa Tanser ile birlikte 1950'den beri inceledik. E, hem yerel seçimleri hem parlamento seçimlerini, senato ve e, millet meclisi. E, seçmenlerin büyük bir kısmı. Daha önceki seçimde oy verdiği partiye oy veriyor. Fakat hepsi öyle değil. Yani %14 kadarı e, stratejik oy veriyor. Yani bundan kasıt birinci tercihine değil bazen ikinci tercihin oy veriyor. İktidarın gücünü dengelemek için yahut da %10 barajından dolayı oyunu boşa götürmemek için. Mesela o yüzden yerel seçimlerde genel seçimlerde farklı oy kullanabiliyor. E, fakat e, bir kısım ekonomiye bakarak hükümeti ödüllendirmek veya cezalandırmak istiyor. Öyle evet. bir kesim de var. Ee, onun dışında e, bu stratejik oy e, yerel seçimlere daha yüksek oluyor. İktidarı değiştirmeden iktidarı uyarma fırsatı buluyor seçmen. Yani mesela şöyle bir örnek verebilir miyim? Yüzde otuz oy alan ya da %40 olaya oy alan bir partinin yüzde kısmı evet. yani e, bu partiyi denetleyen bir oy stresi gidiyor. Yani %14'ü başka bir yere geçebiliyor. Hı hı. Bu yerel seçimde 120'ye kadar çıkıyor. Yani %6 daha fazla oluyor. Hı hı. bu Ama sadece Türkiye has bir şey değil. Amerika'daki Cumhurbaşkanı döneminin ortasına düşen kongre seçimlerine de böyle oluyor. Avrupa'da Avrupa Birliği ülkeleri arasında Avrupa Parlamento'na yapılan seçimlerde Genel seçimde aynı zamanda olmuyorsa iktidardaki partiler oy kaybediyor. yani Orada da seçmenler stratejik oy kullanıyor. Zaten bizim bulduğumuz Türk seçmenin Avrupalı, Amerikalı seçmenden çok farklı olmadığı şeklinde. yani Belki nüanslar değişik olabilir, yani oran, değişim oranları, etki oranları değişik olabilir fakat temelde aşağı yukarı aynı davranıyor. Yani genel seçimdeki oy oranının %14 azaltıyor yani %14 seçim. yani iktidar partisinin taraftarlarının %14'ü başka bir parti geçiyor ama veriyor. mesela Doğru Yol Partisine oy verecek ANAP'a veriyor, Anapav'a vereceğini Doğru fakat tamamen zıt bir partiye gitmiyor genellikle. Ya AKP yerine Saadet Partisi'ne oy veriyor. Evet. Mesela bu son yerel seçimlerde de gördük. Mesela doğuda AKP'nin kaybettiği oyların bir kısmı Saadet Partisi'ne gitti. Oylar arttı. 2000 Dörtte de aynı durum oldu ama 2007'de oylar tekrar geriye gitti. O stratejik oy kullanmanın bir örneği. Evet. Ekonomik programına ve yaklaşımlarına göre de tercih. Evet yani o ortalaması şöyle çıkıyor. Türk seçmeni birincisi ekonomik duruma bakarken sadece son bir yıl kadar dikkate alıyor. Ondan öncekisini görmüyor. Biz ona miyopluk diyoruz. Bir bir geri, bir hem geriye bakıyor hem de son bir yılı dikkate alıyor. Ve enflasyona verdiği oran, şey, tepki, büyümeye olan tepki kadar değil. Hı hı. Onun altıda biri kadar. Yani büyümedeki yüzde birlik artış, kişi başına düşen milli gelirdeki yüzde birlik bir artış. İktidar partisine 0.77, yüzde 0.77 kadar yani yüzde birden az bir oy getiriyor. Buna karşılık enflasyondaki yüzde birlik artış... E, oylarını 0.2 %0.2 oranında düşürüyor. Yani aynı oranda değil. değil. Fakat ikisinin de etkisi var. İstatistik olarak da anlamlı çıkıyor bu. Sadece son yıl bir, bir yıla bakıyor. Son bir yıldaki ekonomik politikalarındaki iktidarı evet. değerlendirip i̇şte, oy veriyorlar seçimlerde. Yani. Bir o yani o o durum, bir de e, enflasyona daha az ağırlık vermesi seçmenin, <gülüyor> bu seçim ekonomisi dediğimiz durumu ortaya çıkartıyor. Yani seçim ekonomisi yaptığı zaman iktidarlar iktidara kızmak yerine seç, seçmene kızmak gerekiyor? Çünkü e, iktidar seçmen oyunu almak istiyor, seçmen de. ...o şekilde ödüllendiriyorsa... ...onlar da o şekilde davranacak. Yani bu değişen bir şey değil. Es eski iktidarlarda da oluyordu. Evet. Değişik şekillerde oluyordu. Türkiye tarımsalken sübansiyon veriyorlardı. Evet. Destek, fiyat desteği veriyorlardı. Şimdi Übre kömür dağıtıyorlar evet. işte. Televizyon veriyorlar. Evet öyle o şekilde oluyor. Yani iki, İkinci... E şey, ekonomik kararlara bakarak değerlendiriyor dediniz. stratejik bölüm ver, var dediniz. Evet. Stratejik önce... oy da değişiyor yerel seçimde hı. genel seçim arasında. Hı hı. Yani yaptığımız çalışmaların bir kısmının faydası oldu. Hem gözlem sayısını arttırmak bakımından hem de değişik seçimlerden ne şekilde oy verdiğini görebilmek bakımından hem yerel seçimleri hem meclis seçimlerini bir araya getirmemizin o faydası oldu. Hem gözlem sayısı arttı hem de değişik seçimlerde değişik oy veriliyor mu verilmiyor mu onu ölçmemizi sağladı. İsterseniz bir de şeyden bahsedeyim. Bu dediklerime aykırı olan yahut değişik olan arada bir çok sıkça rastlanmayan İngilizcesi protocol realignment diyoruz. Yani yeniden saf tutma, yeniden taraf tutma ya yani taraf değiştirme diyelim öyle durumlar oluyor. Bu Türkiye'de 2002'den sonra oldu biliyorsunuz. Evet. Yani bir e, merkez sağda AKP'ye evet. oylar aktı. Merkez sağ Ulup' olmadığı bile o dönemde. Aşırı sağdandı e, yani MHP'den hı. de, ANAP'tan hı. da. Geçişler Doğru yol partisinden geçişler oldu ve temelli geçişler oldu. Buna benzer bir şey 1950'lerde oldu. 1960-50 arasında oylar CHP oylarının önemli bir kısmı Demokrat Parti'ye kaydı. Fakat orada kalmadı. 50'den sonra da devam etti 54'e kadar. Aynı durum şimdi oldu. 2002'de büyük miktarda oy AKP'ye kaydı fakat orada kalmadı. 2007'ye doğru da devam etti. Dolayısıyla 2007 seçiminin, 1954 seçiminin özel bir durumu var. Yani onları incelerken sadece ekonomik faktörlere bakmak yeterli değil. Başka nelere bakıyorsunuz? İşte yani bu kayma oldu. Kaymanın tabii sebeplerine girebiliriz istiyorsanız. Bu çok önceden başlamış, geriye baktığımız zaman görebiliyoruz. O zaman içindeydik, fark edemiyorduk. 1987'den beri bir seçmende hoşnutsuzluk görünüyor. Ee, şöyle yani 1987'den itibaren 2002'ye kadar her seçimde başka bir parti birinci olmuş. Evet. 91'den beri de her seçimden sonra değişik kombinasyonlar, koalisyon tamam. olmuş. Yani bütün partiler denenmiş vaziyette. Hı hı. Ve seçmen bundan hoşnutsuz çok miktarda yolsuzluk biliyorsunuz ortaya çıktı. Ekonomik performans iyi değil. Birçok krizler çok bir yüksek bir enflasyon üstüne. Enflasyon yüksek oldu. Ee, tab bir de bunun üzerine tuz biberken e, depremler oldu. 99 depremleri. Hükümet orada çok aciz kaldı. Ama seç... Bir ben... de büyük bir ekonomik bunalım evet, mali bunalım oldu. yaşandı. Fakat e, bu e, sadece iktidar partisine patlamadı o zaman. Onlar beceriksizlik gösterdi. Fakat bir sürü de bina yıkıldı. Sağlam kalan binalar, tarihi binalar, 500 senelik binalar, 1000 senelik binalar sağlam kalırken yaşadık. E, ...yeni yapılan binalar çöktü... çürük diş gibi... O, o, ...onun faturası da şeye çıktı... ...yani o anda muhalefette olan partilere çıktı... ...çünkü... E, DFP iktidardaydı biliyorsunuz... Evet. ...ama yeni iktidara gelmişti... ...MHP iktidardaydı... MHP de iktidara geleli bir yıl filan olmuştu... ...yani bir yıldan az olmuştu... E, ...bu durumda e, onlara fatura çıkartmak olmaz... ...ancak şeyden fatura çıktı onlara... ...yani yardıma gitmekte aciz kaldıkları için... ...fakat e, Doğru Yol Partisi... ...ANAP... Ee, CHP bunların hepsi oy kaybetti. Orada belediyeleri elinde bulunduran partiler. DSP'nin MHP'nin aşağı yukarı hiç belediyesi yok orada. Ee, onlara da fatura çıktı. 2002'de Topyekün, yani 99'da meclise giren partilerin tümü tasfiye edildi seçmen evet. tarafından. 110 baraj altında kaldı. Ee, Fazilet Partisi Buna zaten siz, kapatılmıştı. Işte dediğiniz o taraf değiştirme, taraf değiştirme böyle oluyor. Aynen. Yani bu şekilde oldu ama 2007'ye doğru devam etti. Yani 2002'de ee, taraf değişti. hala eski partilere kalan bir kısımda 2007'de 2004 hı hı. ve 2007'de o AKP oylarındaki artışın bir miktarı e, ekonomik performanstan dolayı büyüme, şimtisi, vardı. büyüme vardı ekonomi iyi gidiyordu enflasyon düşüyordu fakat hepsini ona bağlamak e, imkansız Yani bir ölçüde de bu e, oy kaymalarının devam etmesi sonucu yani <gülüyor> bu e, Olay yani 2002'de hala daha eski Merkez Sağ Partilere verenlerin bir kısmı 2007'de taraf değiştirdi. Yani o kadar derine girmek istiyor musunuz bilmiyorum. Şeyin de etkisi oldu bu anayasa 367 evet, oy yani 2007'de e, Yani e, Cumhurbaşkanlığı seçtirilmemesiyle. Yani ben şimdi şöyle sormak istiyorum. 2002 Kasım seçimleriyle bugüne kadar hatta 2007 seçimlerinde de zirveye ulaşan e, iktidar ve e, kurumların çatışması. Evet. E, bürokratik kurumların... E, silahlı Kuvvetler, Yargı, Vesayet Rejimi Kurumları evet. diyebileceğimiz kurumların çatışmasıyla geçti. Bu iktidar ve muhalefet partilerine bu çatışma e, ne şekilde etkiliyor evet. ki 2007'de olumlu? Evet. E, Biraz önce stratejik oylamadan bahsetmiştik. Hı. Demiştik ki iktidarın gücü çok fazlalaşmasın, diktatörleşmesin diye. Taraftarlarının bile hı. bir kısmı başka partilere kayıyorlar denge sağlamak için diye. Benim görebildiğim kadarıyla bunun tersi oldu. Yani hı. seçmen stratejik davrandı. E, muhalefet e, seçmeni iktidarın yanına geldi, e, iktara karşı vesayet rejimi dediğiniz güçlerin hı hı. E, gücünü dengelemek için dediler yani iktidar gücü diktatörlüğe gitmiyor tam tersine adamın gücü elden alınıyor o şekilde onun telafi etmek için yani stratejik oylama şeklinde izah edebiliriz ama tersine bir stratejik hı hı. oylama iktar partisinin aleyine değil leyine bir şekilde e, yani anti demokratik bulanlar e, yani AKP'nin felsefesine inanmayanlar bile şey demokrasi savunma açısından o tarafa yöneldiler yani peki 2007'den 2010'dayız 2011'de muhtemelen seçim var zaten yasa süresi de yaklaşıyor Temmuz 2011 2011'de belki erken de olabilir. 2007'den itibaren ki bu çatışma daha artarak devam etti. Evet. Bürokratik vesayet kurumları ile iktidar arasında. Hatta arada bir yığın yargılamalar var. Evet. Askeri erken açısından yer alan yargıyla müthiş bir çatışma şu anda da devam ediyor. Evet. Bu süreçin iktidara katkısı var mı olumlu ya da olumsuz olarak yani Bunu tabii istatistik olarak araştırmış değilim. Ancak yani aynı mantığı kullanarak şunu söyleyebiliriz yani iktidarın dik durması yani diğer iktidarlarda olduğu gibi şapkasını alıp gitmemesi tabii onlara bir puan kazandırıyor o muhakkak. Hı hı. Bir ikincisi bu Kürt açılımı ya demokratik açılım denen olay yani o da iktidar onu dengeli yaparsa kendisine faydası olabilir. Yani dengeliden kastım şu biz Cem baş ile yaptığımız bir çalışmada Bilgi Üniversitesi'nden İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Türkiye'yi kümelere ayırdık illeri kümelere ayırdık seçmen davranışları bakımından. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Batı'daki iller diyeyim yani Ege sahilleri Akdeniz sahilleri ve Ege'de onlara bitişik olan illeri içine alan Marmara bölgesini içeren alan bir bölge düşünelim. Orada çok miktarda göçmen var doğudan ve Karadeniz'den gelen yani İstanbul'da içine alan bölge bir de doğuda var. Yaptığımız araştırmada Seçmen göçmenlerin e, geldikleri yerlerdeki oy vermeye daha yakın oy verdikleri, gittikleri yerden daha az etkilendikleri ortaya çıkıyor. Yani mesela e, şöyle söyleyelim, bir örnek verelim. Rize'den gelmiş evet. e, Muğla'ya yerleşmiş. Evet. Bu Rize'deki e, durumuna göre verdiği bir e, devamlılık arz ediyor. Yani seç, seçmenin davranışında öyle Ş mi? Şöyle diyorum, yani göçmen e, bir defa yerleşikten daha değişik oy veriyor. Onun Hı -hı. da sebepleri var tabi. Birincisi e, sosyoekonomik yapısı daha değişik oluyor Kültür, kültürü hı hı. işte yaşı eğitimi şusu busu, e, aynı olmayabilir değil zaten öyle gözüküyor. Fakat sadece olay ondan ibaret değil e, göç eden kişinin orada gene ailesi kalıyor orada malı mülkü kal, kalmakta olanlar var, var Balans, yani. oradaki durumlar da ekonomisini etkiliyor onun en azından aile fertlerini etkiliyor. Oradan şey yapıyor. Bir de orada doğmuş, büyümüş. Orada kültürün, eğitimini, ideolojisini orada şey yapmış. Bir anda bütün çocukluk dönemi boyunca öğrendiği şeyleri bir anda gittiği yerdekinden değiştiremez tabii. Neçe itibariyle orada muhafazakarsa gene muhafazakar kalıyor. Yani biraz değişiyor. Biz bunun çok değişmediğini, aynı kaldığını bulduk. Yani o adamların oy vermesiyle geldikleri bölgelerdeki oy oranlarını karşılaştırdığımızda e, istatistik anlamda anlamlı bir bağlantı çıkıyor. Halbuki gittikleri yerlerdeki oy oranlarıyla baktığımızda oy verme örüntülerine e, fazla istatistik anlamlı bir ilişki çıkmıyor. Yani şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Çok miktarda göçmen var. 16 il var Türkiye'de. Hı hı. Bu 16 il e, şöyle diyeyim İzmir'den Adana'ya doğru bütün sahildeki illeri alalım. Hı hı. E, bir de... Şey, Trakya'dan Ankara'ya doğru uzanan yani Bursa'yı, bileci, işte e, Marmara Denizi etrafındaki illeri aldığımız zaman o bölgede oradaki iller dahil, o 16 il oluyor hepsi oradaki insanlar Türkiye nüfusunun %75'ini içine alıyor. Pardon ve bunu bir daha tekrar eder mi? Bu 16 il Türkiye nüfusunun %75'i ve bu illerdeki hemen hemen yarıya yakın yani %47'si göçmen yani o Hı. ilde doğmamış kişiler bu illerde ki göçmenlerin oy verme durumu yani neticeye son derece etki yapıyor. Yani göçmenlerin nasıl davrandığını bilmeden Türkiye'deki siyaseti anlamak çok güç. Şöyle diyeyim, İstanbul'da 70 milletvekili var. Yani 2000, şu anda daha fazla olacak herhalde ama 2007 seçimlerinde 70 milletvekili seçildi İstanbul'dan. Bunlardan 54'ü İstanbul doğumlu değil. Yani o olayı aksettiriyor. Tabi diğer iller için de bunu yapmak mümkün. Mesela Ankara'da göçmen oranı göçmen derken o ilde doğmamış kişileri Hı -hı, kastediyorum. Gerçekten. Yani hayat boyu göçmen. Yani Hı -hı. sadece son beş yılda göçmüş değil. Ee, Ankara'da İzmir'de yüzde yani Süre yok yani bu. Süre yani 1950'lerden beri Be göç devam ediyor. Ee, şunu biliyoruz. 75'ten itibaren detaylı bilgiler var. Öyle anlaşılıyor ki 50'den beri e, her 5 yılda bir e, her 5 yılda e, nüfusun %7-8 kadarı il değiştiriyor. Hı -hı. Yani epey yüksek bir miktar. Evet. Onun sonucunda eee Türkiye'de şehirleşme oranı yani %25'ten %75'e çıkmış mesela. Evet. Yani e, büyük nüfusun çoğu zaten şehirlere yerleşiyor. E, İstanbul'da İstanbul'da %60'ın üstünde, Kocaeli'nde, Yalova'da %60'ın üstünde, Ankara'da, İzmir'de e, %50'ye yakın hemen hemen %50. Yani göçmen şeyi. Hı -hı. Ve bunlar tabii e, hepsi de aynı şekilde oy kullanmıyor. Karadeniz'den gelen farklı kullanıyor, doğudan Hı -hı. gelen farklı kullanıyor. E, o da mesela göçmen Bunu nasıl oluyor? Or oradaki menfaatleri değişik yani Karadeniz'deki bırak akrabalarının ekonomik ihtiyaçları değişik. Mesela oradaki fazla oradan ediyor. bir geliri yoksa? Bir ideoloji var orada yetişmişse hı hı. mesela Karadeniz yetişmişse daha milliyetçi yetişiyor diyelim. Hı hı. Yani e, Güneydoğu'dan geliyorsa etnik faktör var yani. Hı hı. Değişik faktörler fakat sadece etnik faktör değil yani. Birçok onları kontrol ettiğim zaman bile diğer faktörler etkili çıkıyor. Sosyoekonomik yapısı değişik. Mesela bir yerden gelen daha genç olabilir, bir taraftan gelen biraz daha yaşlı olabilir. Ya i̇şte o gibi şeyler. Ee, yani göçmenler sadece yerleşiklerden farklı oy kullanmıyor. Ee, başka bölgelerden gelen göçmenlerden de farklı oy kullanıyor. Bölgelerine göre ki gelen iç göç ve evet. gelen seçmenler hep aynı şeyde kullanmıyorlar farklı. Evet, farklı burada temel şey geldikleri yerdeki evet, e, bağlantıları. Benzer, ben, benzer, oraya benzer benziyor, daha benzer kullanıyor. Soruyu. Yani tekrar sor, ilk hı. sorunuza getireceğim demin sorduğum soruya. Ee, şimdi AK Partisi... açılım yaparken hı hı. bir taşla iki kuş vurmuş olacak yani eğer başarılı olursa. O da şöyle hem Güneydoğu'daki doğudaki halkı memnun edecek şekilde hı hı. hem de onların onlar gibi oy veren batıdaki Oradan gelen göçmenlerin daha fazla daha oradan. fazla o daha etkili. Yani bir taşla iki Fakat bunu yaparken e, kendi e, bazında e, kendi temelindeki oyları kaybetmemesi lazım. Yani muhafazakar <gülüyor> yani, milliyetçi oyları. Çünkü e, AKP onlara oynuyor. Yani onları elde etmeye çalışıyor açılım yaparak, demokrasi yaparak, e, dik durarak, e, reformlar getirerek bu, bu seçmenlerin hoşuna giden bir faktör. Biz Yine e, sizin derginizde işletme, iktisat işletme finansta yayınlanan Aralık 2009'da yayınlanan araştırmamızda e, 2007 konuda e, anketine dayanaraktan seçmenlerin, AKP oy veren seçmenlerin neye dayanarak verdiğini neyi beğendiğini bakmıştık. Orada ortaya çıkan bütün partilerden gelen oyları birleştiren faktör, yani AKP'ye kayan oyları birleştiren faktörün birisi ekonominin iyi olması, ekonomik performanstan memnun olmaları. E, i̇kincisi Avrupa Birliği'ne girmek sürecinde reformlar yapılmasını tavsiye etmeleri. Şimdi o azalmış olabilir tabii, evet. biraz yavaşladı. Bir de tek parti iktardır istemelerinden evet. ileri geliyor. Yani koalisyonlardan yorulmuş bir 20-15-20 evet, sene var. Evet, hem koalisyonlardan yorulmuş hem de koalisyonlara da herhalde şey kanatı var. Evet. Yolsuzlukların daha işlerin yapılmayacağı mülkiyetin ilgili tarafı çıkartılamayacağı faturanın falan gibi isler var. Yani mesela koalisyon olma Olasılığı ortaya çıkarsa o AKP'nin işine yarar yani politik olarak. Hmm. Çünkü seçmen öyle bir arzu yok koalisyon olması yani için. Koalisyon tehdidi AKP'nin evet. bir kullanabileceği, kullanabileceği bir, bir koz olabilir. Koz olabilir, yani. olabilir ve yani kendi şey, lehine ama evet. mesela şöyle baktığımızda e, açılımda bir başarı şu anda yok. E, yani. Açılımda başarı yok. Demin onu anlatmaya çalıştım. Hmm. Dengeli olması derken şimdi mesela PKK saldırıları buna karşı askeri tepki. Hı hı. Oradaki şey oyları kaybetmeye Tabii Açılımın aleyhinde olanları Kızdırıyor yani hı hı. O Kendi temelindeki muhafızakar Milliyetçi oyları kaybetme tehlikesi belirliyor Yani batıda Doğuda da Yaranamıyor yani çünkü doğu, Batıdaki bir şey, doğu uzantılarını da İki tarafı etmiyor. birden kaybetmek hı hı. iki tarafı birden kazanmak mümkün hı hı. Şimdi mesela Doğu Anadolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin fazla bir Temsil gücü yok. Yani bir nevi bölgesel parti haline gelmiş. Ee, sadece batıya kalmış. Yani oylarını aldığı kesim daha ziyade e, İzmir-Adana arasındaki sahil şeridi diyelim. Yani orada ve daha ziyade AKP'nin yani, açılımına karşılık onlar da e, milliyetçi, milliyetçiliği artan oylardan yani bu bahsettiğimiz göçten e, tedirgin olan. Buna karşı bir reaksiyon gösteren kesimin oylarını almaya çalışıyor. Bu da şeyi izah ediyor bir bakıma. Yani CHP gittikçe milliyetçileşiyor. Yani hı hı. MHP ile yarışır hale geldi. Aynı pastadan. Evet, alıyorlar. aynı pastadan. Onlar o pas ve haritalara bakarsanız 2000 şey 1999-2009 arasında e mesela MHP'nin oyu AKP'ye kaymıştı. O oyların büyük bir kısmı MHP'ye geri gelmiş. Değil. MHP... 2002 öncesi oylarına erişmiş vaziyette fakat onlar aynı oylar değil. Sanki haritada MHP'nin güçlü olduğu yerler böyle batıya doğru kaydırılmış gibi. Hı hı. Yani Manisa'ya falan geliyor, Çanakkale'ye geliyor. Yani e, MHP'nin şimdi oy aldığı yerler S'ten hiç oy almadığı yerlerdi. Yani milliyetçi olan hı hı. oylar. Ve bunlar da bu göç, göçlerle e, orada tedirgin olan yani... Hı hı. Kişilerden gelen oylar. Bir, o, bir takım kasaba ayaklanmaları, isyanlar, evet, evet, olan iş da onlarda görüyor. Evet, tabii değişik <Gülüyor> etnik gruplar var. Hatta e, doğudan gelen Türk de mesela rahatsız ediyor. Bulgaristan'dan Türkler geldi mesela o da bir <Gülüyor> sürü yaratabiliyor. Evet, evet. Yani sadece etnik bir mesele değil. Bu yerleşikle göçmen kavgası bütün ülkelerde. Müthiş kişi. bir hareketlilik Türkiye'nin son e, e, 30-40 yılında e, yani denge tamamen tersine i̇şte değişti. Dediğim gibi yani her 5 yılda %78 yer değiştiriyor. Duruyor. Yani ilden ile değişiyor. İlçinlik değişimi saymıyor, Onu da tak daha yüksek az. Bir de bu insanlar genç. İşte genç. Fakat göç edenlerin büyük kısmı yerleşiklere oranla yani daha eğitimli ve daha gelir yüksek. Tahmin değişik çıktı. Evet ilginç çıktı. Fakat bu o kadar yani da... eğitimli olanlar göç ediyor evet ama o hmm, çok doğru. acayip değil benim Amerika'daki bölümümde bizim eski bölüm başkanı bu muhacerat şey konularını inceliyor hmm. göçmen konularını inceliyor göç olması için tabi onlar uluslararası göçü inceliyorlar ama burada da uygulayabiliriz göç olabilmesi için bir kişinin belli bir gelir seviyesine ve belli bir Eğitim seviyesine gelmesi gerekiyor. Gittiği yerdeki olanaklardan hmm. haberdar olması için, iş bulması hmm. için, kendine güvenmesi için yol masraflarını karşılayacak, yeni yer bulacak. Yani o sıfır gelirli olmaz tabii. Yani belli miktar bir gelir geçtikten soruluyor bunlar. Onlar Dursun mevsimlik olarak. gidip geliyorlar zaten o vasıfsızlar. Evet e... onlar öyle gidip geliyor. Onu, onu bile yapamayan var yani şey eğer eğitimi geliri müsait değilse bir, bir ön yatırım gerektiriyor. Yani yol parasını hmm. alacak, eşyasını taşıyacak. Gittiği yerde iş buluncaya evet, tamam. kadar barınacak filan falan Tabii emşeri olması o masrafları biraz azaltıyor ama tamamen sıfıra indirmiyor tabii. Şimdi e, 2007'ye baktığımızda e, açılımda e, başarı yok. E, sonuçta e, batı ekonomileri gibi darmadağın olmadı ama çok yüksek oranda bir işsizlikle evet. e, boğuşuyor Türkiye. E, üçüncüsü Avrupa Birliği'nde yavaşlama evet. had safhada. E, kurumlar arası çatışmada çok ileri noktalara gelmiş durumda. Yargı ve askeri bürokrasiyle bu geçen 3 yıl içerisinde çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Artı buna bir de terör olayları eklendi. Bu çerçevede baktığımızda yani bu önümüzdeki bir yıl içerisinde muhtemel seçimlerde bir de 8 yıllık bir iktidar şey var. Bu da bir AKP'den seçmen yoruldu mu sizce? Ve bu bağlamda nasıl bir Tablo görüyorsunuz. Vallahi seçmen e, e, her zaman iktidardan yoruluyor. bu. Hı hı. E, o, biraz önce ondan bahsetmedik. Şimdi açalım. E, bizim yaptığımız çalışmada bulduğumuz şeylerden bir tanesi de iktidarda olan bir parti her yıl yani diğer faktörleri kontrol ettiğinizde oyunun %5.2'sini kaybediyor ortalama yani. Hı. Geçmiş 1950'den beri olan iktidarlarda. Yani bir evvelki seçimdeki Aldığı oyların her yıl için İktidarda 4 hmm. yıl kalmışsa 4 çarpı 5.2 yani hmm. 3 yıl kalmışsa hmm. 3 çarpı 5.2 Ama bu şeylere ilave yani stratejik oy vermeye hmm. Ekonomik durumdan olan etkilere filan ilave olaraktan Zaten bu da şeyi izah ediyor İktidarların niye değiştiğini hep, Neden bir partinin hep iktidarda kalmadığını Bütün dünyada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 AK partisinden Demokrat Parti'ye geçiş dönemi... ...o bir seferde olmuyor... ...bir sonraki seçimde devam ediyor gibi gözüküyor... ...yani iki defa olmuş... ...o bakımdan AKP'nin oyunun düşmesini beklemek... ...yani bir, bir genel seçimden diğer genel seçime... ...gayet normal, normal yani... ...yani onun olmaması anormal... ...yani 2007 ve 2004 seçimler normal. ...çünkü 2004 seçimleri... ...yerel seçim olduğu halde bahsetmiştim... ...stratejik oylama daha iktidar aleyhine oluyor... ...yüzde altılık ekstra bir şey var... ...yani yüzde yirmi oy düşüyor... ...stratejik oydan doğru yüzde on dört yerine ona rağmen oyunu arttırmış O da bu evet. taraf değiştirmeyle ile aynı ana geldiği için yani ve Türkiye tartış tarihinde... devam ediyordu şurada evet. taraf değiştirme evet. akışı. yani bir de o, o konuda bir örüntü vereyim ee, Eğer galiba bir, bir şey 1963'te başladı yerel seçimler Türkiye çapında yapılmaya yani o, o süre zarfında iki defa htar Partisi yerel seçim oranla şey pardon genel seçim oranla yerel seçimde oyunu arttırmış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 Yani böyle bir seçim yok. İktidar partisinin yerel seçimde oyunu arttırdığı bir önceki genel seçime göre yok. Ancak hemen genel seçim genel seçimden sonra yapılmışsa yahut da bu taraf değiştirme gibi olağanüstü bir durumla bir araya gelmiş de oluyor. Yani Yani şu, bir kere olmuş yarıyıl. Böyle mi anlamalıyım?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 Bir de stratejik oy verme iktidar aleyhine olan oy verme daha az olacak demiştik ki hmm. genel seçimler %6 daha fazla oluyor o oldu 2009'da yani hmm. uyarıyı yaptı yani bu seçimde %8 oranında oy kaybetmesi lazım yani hmm. genel iki genel seçim arasında %14 stratejik oy verme hmm. ortalama yani.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 Ee, eğer 2007 öncesi ekonomik koşullar olursa benim yaptığım modele göre sizin e, iktisat işletme finansta yayınlanmıştı 2009 evet. seçimlerinden önce. Onu gayret göstermişti seçim önce yayınlanmış sonradan söyledi dememişsin <gülüyor> diye. E, o çok yakın çıkmıştı. Hatta daha bile yakın olacaktı eğer e, gerçek milli gelir rakamlar elimizde olsaydı. Olsun. Onlar iki gün sonra açıklandı seçimler. Yani bir kast olarak saklandı demek istemiyorum. Takvim öyle 31 Mart'ta açıklanıyor. Hı hı. Açıklandı, O rakamları kullanılsaydı eğer tahmin daha da yakın olacaktı yani. İşte o, orada e, gördüğümüz kadarıyla yani o, iki, o orada kullandığımız denkleme eğer 2007 ekonomik koşulları konursa yani şimdi ile 2011 seçimler arasında diyelim ki Mart'ta olacak. Yani e, aynı ekonomik şartlar olursa 2007'de e, %39 civarında bir oy alması beklenmesi gerekiyor.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 koşullar 2011'de yani 2011 seçimleri sırasında 2007 seçimleri sırasındakiler gibi olursa son aylarda yaşadığımız bu Gazze'ye giden yardım gemisi olayları ve İsrail ile bozulan ilişkiler ve Saitle çatışmanın hala devam ediyor olması seçmen üzerinde ve iktidar partisi üzerinde nasıl bir etki yapıyor? Valla onu tabii istatistik olarak ölçmüş değilim, ne? incelemiş de değilim. Böyle Benim, faktörler nasıl Onlar tabii işte dediğim biri, şok faktörlerine yani giriyor. giriyor. Onları hükümetlerin verdiği kararlar dediğim %5.2 kaybediyor ortalama dedim. Hı -hı. Ama her karardan zarar görüyor demek değil. Ondan faydalananlar da var. da var. Yani onların da artı etkisi de var. Yani artısı etkisi ne kadar olacak bilmiyoruz. Yani o, o bakımdan fikir ileri sürmek yanlış olur. Fakat hükümetin dik durması...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 e, ...siyasi ilimdeki çıkan teorilerden yararlanmaya çalışıyordu. Doğru şokları da analiz oluyor. etmiş oluyorsunuz. Evet, yani bu evet. ister dış politikada olsun ister... E, i̇şte onları kukla şey, değişken yani. diyoruz. Mesela parti liderlerinin değişmesi Hı -hı. falan. Ha, ben ona gireceğim. E, yani şeyde 2006'da Public Choice'ta yayınlanan... E, ...Ortulu Teknik Üniversitesi'nden Aysut Tansel, Prof. Ayse Tansel ile yaptığımız çalışmada... E, ...şeyi de incelemiştik, iktidar parti liderlerinin değişmesinin... Sonuçları etkisi oldu mu diye. O zaman yeri geldi. Kılıçdaroğlu faktörü evet. nedir? Şeyden hafifçe? hareket edeyim yani. Geçmişe... O da bir kukla değişken. Mi? Yani kukla değişken ölçüyoruz. İstatistik <gülüyor> manası o. Yani yok, o. Kukla demiyorum. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> yani e, kukla değişken diyoruz. Onları sayıya vuramadığımız için onlara bir rakamını veriyoruz. Ee, onun olmadığı yıllara sıfır diyoruz. Bir etki olmuş mu? Göze görülmeyen bir etki var mı? Onu ölçmeye çalışıyoruz. Ee, fakat bunu yaparken diğer faktörleri kontrol etmek önemli. Yoksa sadece rakamlara bakarsanız Aa, şey bak çok etki olmuş. Halbuki ekonomi de iyiye gitmiş olabilir. Evet. Ya da ekonomi kötüye gidiyordur. İktidar partisi oy kaybeder. Bak lider değişti ondan olduğu olur. Yani bunları kontrol edildiği bir ortamda ölçülmesi gerekiyor. İstatistik biliminin anlamı o zaten. Evet. Ekonometrik metotların evet. anlamı bu. O şekilde ölçtük. Mesela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 Kısa vadede olmuş olabilir bilemeyeceğim. Yani sadece şekilden dolayı değişiyor diye bir şey değişeceği kanaat ne Çünkü değilim. biliyorsunuz bir takım bir, bugün de baktım bir araştırma kuruluşu. işte Kılıçdaroğlu faktörünü basın ve şey olağanüstü CHP'ye bir toplanma olarak nitelendiriyor. Bu gerçekten bir liderin değişimiyle olacak bir oy artışı. Valla kısa vadede liderin ya. değişmesi bir taze kan ben getirir. Fakat e, liderin ne yapacağı önemli. Hmm. Ne yap uzun vadede onlar unutulur. Yani e, Çiller de başa geldiğinde muazzam et, tepki olmuştu. Şey iyi arada yani. Evet. E, Ama şey, oylara pek yansımadı. Yansımadı işte. Şey, zaten e, herkes zannediyor ki Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Partisi gitti. Özal Cumhurbaşkanı oldu. Partisi gitti. Halbuki tam tersine. Onlar e, gitti. Onlar Cumhurbaşkanlığı için partisi kötüleşmedi. Onlar parti kötüleşmekte olduğu için, için? onlar Cumhurbaşkanlığına geçtiler. Oldular. Yani, yani Demir Erdoğan'sı fark etmez değil, Yani özellikle. zaten yani e, e, rakamlara bakarsanız zaten e, iktidar partisindeki oylar düşmeye başlamıştı yani 87'de oylar düşmüş, Bir de düşmüştü. Yani bugünkü gibi yüksek oy oranlarında değildi iktidar partileri. Tabii. Yani Tabii. E, CHP e, şey eee yüzde %20 6-5'ler seviyesinde iktidar ortağı Büyük Parti oldu hatırladım kader ile. Evet. Ee, bugünkü iktidar partisinin ulaştıkları oy oranlarında değillerdi. Vallahi de Adalet Partisi ulaştı. İşte Demokrat Partisi Parti ulaştı. ulaştı. Onlara Ecevit biraz yaklaştı yani. İşte 40 yani evet. çok aynı oran. Yani Hı -hı. Anapla Adalet Partisi, Partisi ve Demokrat Parti zaten 2011'de AKP seçimi kazanırsa bir rekoru ekole etmiş olacak. Evet. Yani 3 dönem arka arkaya. Seçilmiş olacak. Demokrat Parti 50'de seçildi. 54'te 57'de seçildi. Yani <gülüyor> o sözde darbe oldu zaten. Ne olacağını bilmiyoruz. <gülüyor> Fakat demin bahsetmiştim. İktidar Parti'nin oyunu arttırması olağanüstü bir olay. Düşürmesi daha kolay. İktidar Parti'nin yüksek oyla başladığı zaman dediğiniz gibi. ilk başta, ilk yüksek oyu varsa. Anap'ın <gülüyor> %45'i gibi. Demokrat evet. Parti'nin %54'ü gibi.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 ...açık bir şekilde ifade ediliyor. Hem... ...Türkiye siyasetinde... ...mesela şeyde... ...Pensilvanya faktörü deniyor. <gülüyor> <gülüyor> Pensilvanya faktörü... ...Cumret Hak Partisi'nde de... ...genel başkanlık şeyinde... ...dile geldi. Ayrıca iktidar... ...bu iktidarın işte siyasi İslam... ...kökleri, mu muhafazakar olması...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 Vallahi ben onu daha ziyade İslamcı Partiyi yok eden parti olarak görüyorum. Hı hı. Yani Erbakan ekolü evet. yani Saadet Partisini temsil buluyor. Evet. Ve onların oyları 1.2'ye 3'e düştü. Yani 2002'de her ikisi seçime girdiler. Partinin devamı Saadet Partisiydi. Evet. Yani AKP onları yendi. Yenmesinin sebebi de kendisini ortaya çekmiş olması daha... bence.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 ...yani karşılık demekle eşit gibi oluyor. Yani o, o bakımdan eğer kendi kanımcı AKP sadece de eski dinci durumuna dönerse... ya sadece bir tarikata, Öyle, iki tarikata... ...o zaman çok miktarda oy kaybeder. kaybeder. Yani onu AKP'ye destek veren büyük bir grup... grup, e, ...Avrupa Birliği'ne reformları yaptığı için, açılımlara girdiği için... ...anayasayı daha demokratik yapacağı için... Merkez daha bir partidir e, artık e, AKP. Öyle Öl davranıyor şu anda ama yani... O,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 biz göstermiştik demin bahsettiğim <gülüyor> işle, iktisat işletme finansal çıkan e, 2009 Aralık'taki makalede Cem Başlevent'le. Orada e, ANAP'tan, DHP'den, e, MHP'den ve DSP'den bir miktar oy aldığını tespit edmiştik. DSP'den gelen o o kadar fazla değil diğerleri kadar. Peki e, bu e, son dönemde bir tartışma dalgası da Türkiye'nin.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 şey, diplomasi konusunda uzman olan Son aslında. bir e, şey yakın geçenlerde Yunanistan'daydınız ve evet. kriz için tepe noktası da orada oldunuz. Evet. E, komşunun <gülüyor> seçmeni. <gülüyor> Vallahi orada da işte Türkiye'de seçmenle ilgili yaptığım çalışmanı orada da yapalım teklifinde Hı -hı. bulundular. Ee, gittiğim konferansın konusu aslında e, Avrupa Birliği'nin aday ülkeler Yunanistan örneğinden ne öğrenebilir? Hı -hı. De, bu önceden ayarlanmış bir toplantı fakat Denk orada bilmiş. tam tersine döndü. Yunanistan Türkiye'den ne öğrenebilirdi? En çok sorulan sorular Türkiye 2001 krizini nasıl açtı? Biz de aşabilir miyiz? Yani neler yaptı açtı aştı filan ondan biz ne öğrenebiliriz şeklinde. Yani konferansın teması tam tersine döndü. Ee, şeyi gördüm yani Türkiye'ye çok ilgi gösteriyorlar. Türkiye'nin artık çok önemli bir ülke olduğunu yani e, biraz Obama ziyaretinden sonra tahmin ediyorum. Obama... Türkiye'ye geldi, Yunanistan olamadan geçti falan. Yani Türkiye Güvenlik Konseyi'ne girdi. Öyle tahmin ediyorum. Türkiye'yi öyle gördüm yani. Türkiye çok önemli bir ülke. İyi geçinelim. Hı hı. Şey yapalım, öğrenelim falan diye. Bir de soruları başka bir şey de benim araştırmalar dolayısıyla Yunanistan'da iki parti var hep evet. e, ve iki aile neredeyse Papandreou evet. ve Karamanlis biri geliyor biri gidiyor Hı. onların ailelerinden falan e, bana soruları soru da Türkiye'de ne oldu da bütün yerleşik şey yerleşmiş partiler hepsi birden güme gitti dışarıda Hı. kaldı Yepyeni bir parti geldi yani bunun o, o, oluşması için hangi faktörler gerekli Yunanistan'da olabilir mi filan o konuyu ilginç. ve şey kendilerinden yaptığımız yani beyin fırtınasında. Ee, bu işe ilgilenen kişiler dediler ki yani herhalde e, bu ekonomik krizi bu hükümet çözemezse kısa sürede yani hı hı. Türkiye ekonomik krizde onların e, çok derin. şeyine getirdi yani o iktidar oldar krizde karşıladı ama işte onun faturası şeye çıktı nasıl bizde e, muhalefette olan partiler de meclisten silinide doğru yol partisi falan evet. yani onlar bizi de böyle bir durum olabilir mi diyorlar hı tabii hı. onlardaki parti sayısı bizde kadar çok değil ama yani evet. meclisteki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 meslektaşlarım, Aysa Tansel'den bahsettim, Cem Başdemen'den bahsettim. Cem. Görüşler sadece bana ait yani onlarla sadece ilmin çalışma yapıyoruz. Evet. Onların görüşlerini onlardan alalım. <gülüyor> Ali Akarcı'ya teşekkür ediyoruz. Ben açık teşekkür radyoda, açık gazetede konuğumuz oldu. Ee, i̇yi günler dilerim. Ben de teşekkür ederim. Ee, bana e, çalışmalarımı başka dinleyicileriniz aktarma şansı tanıdığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ali Bilge'nin Açık Gazete adına profesör doktor Ali Akarca ile yaptığı e, söyleşiyi dinledik seçmen davranışlar üzerinden. Daha önce yayınlamıştık bu söyleşiyi. E, beğendiğimizden tekrar yayınlamanın iyi olacağını düşündük. Böylece Açık Gazete'nin de sonuna geldik. Hepinize günaydın. Günaydın. açık gazete.